Hadi bakalım sevgili, şeyim Bozoğlu'na kasabaya gidiyoruz. Yürü bakalım. <gülüyor> yahu gel. Gelsene yahu. Aa, sen toparlıyorsun. Nalım mı düştü yoksa? <gülüyor> Hazır bakayım ayağını. Yani o kadar zor mu? Tek ayağını kaldıracaksın. İkisini demedik ya. Tamam tamam tamam. Merak etme. Kasabaya gider dallarını yenileriz. Biraz topallayacaksın ama ne yapalım? Nalın kırılmadan önce deseydim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Belki söyledin de ben anlamadım. Gene olan bana olacak. Ben buraya kasabaya yaya gideceğim. <gülüyor> tabi canım tabi. Sen her zaman yaya gideceksin. Eşekler yaya gider. İnsanlar eşeğin üzerine biler. Ha.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 Sana ve eşeğine hayırlı yolculuklar. Sağ olasın, uğurlar ola. Ee, güle güle eskit bakalım. dallarında pek yakıştı moz olan.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 Sakın dışarıda kalmasın, bakarsın yağmur yağar ıslanmasın. Peki sen bu arada ne yapacaksın Rüstem? Ben işi dostu ziyaret edip yarın eşekle geze geze köye gelirim. Sen de küfeleri bugün köye götüreceğini göre başka bir düşüncem kalmaz. İyi iyi bir dakika bekle. Hocam.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 Eee Bozoğlan konuşulanları duydun ne dersin? Aaa! Aaa! Aaa! Evet hocam ne dedi senin Bozoğlan? Rüsteva'nın eşeği eşek de nasrettin hocanın eşeği katır mı dedi. Benim yüküm yeteri kadar ağır zahmet olmasına yarın kendi küfelerini kendi getirsin dedi. Aman uca uydurma Allah aşkına o kadar kısa ile bu kadar çok laf mı söyledi?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 Hey bozoğlar işte sağ salim köye geldik. Selamun aleyküm Nasrettin Hoca. Ooo aleyküm selam Hüsnü Efendi. Maşallah eşeğin nalları pek güzel olmuş. Öyle Hüsnü evet. Efendi öyle yürürken de çok güzel ses çıkarıyor. Bu sefer eşeğe az yük yüklemişsin. Kimsenin yükünü almadın galiba. He eh, öyle sayılır. Eşeği olmayan bir garibin yükünü aldım. Eşeği olanın çini almadım. Beğer millet bütün yükünü bizim bozoğlara yükletirmiş. Öyle hocam öyle.